İbnu Cerir ve İbnu Merdûveî'nin tahriç ettikleri Abdullah bin Mes'ud ve Katâde'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İza daḫalen kalbe in şeraha ven Nur kalbe girdiği zaman kalp inşirah bulup genişler. Denildi ki bunun alameti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Naam" الانابه الى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل Evet, insanları mağrur eden dünyadan uzaklaşmak, ebedi olan diyara dönmek, ölümün gelişinden önce ölüme hazırlanmaktır buyurdu. Bu hadisi şerif hakimin senedinde zayıf ise de Beyhaki'nin senedinde hadis hasendir. Darakutni bu hadisin zayıf olduğuna hükmetmiş ise de, mana itibariyle hadis sahihtir. B. Kur'an-ı Hakim'in birçok ayetlerinde, ulul elbab'tan bahis buyurulmuştur. وَمَا يَذَّكَّرُ illa عُلُّ الْاَلْبَابِ Bunları, nefsin telkininden kurtulmuş olan, salim akıl sahiplerinden başkası iyi düşünmez. Bu hüküm, Kur'an-ı Hakim'in takriben 16 yerinde geçmiştir. Tasavvuf, hikmet ve adaptır. Asabın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri zahir ve batın ilimlerinden ibaret şeriatın ismi Kur'an-ı Hakim'de hikmettir. İman ve İslam makamında ilmi, ihsan makamında ise ameli hikmettir tasavvuf. Kalbi saflaşmış, özleşmiş bir kimsenin şeytanla mücadelesi kolaylaşır. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu hikmetle şereflendiği için insi ve cinni şeytanlar ondan kaçmışlardır. Bu hikmet kime verilirse şeytan onun gölgesinden dahi kaçar. El-Bakara 269. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ Allah, hikmeti kime dilerse O'na verir. Kime de hikmet verilirse, gerçekte O'na çok hayır verilmiştir. Bunda nefsin telkininden kurtulmuş olan salim akıl sahiplerinden başkası iyi düşünmez. İlmi ve ameli hikmetle özleşen kimsenin kalbine, enerjiden üstün olan bu nur iniş yaptığı andan itibaren şüphelilerden de sakınmak kolaylaşmış olur. Tabii ki bu takvasız olmaz. Nitekim el-Enfal 29. ayetinde Cenabı Hak şöyle buyurur: İnnete tekullaha yecallekum furkana. Eğer siz şirk, riya, nifak, fısk ve isyan arzularından sakınırsanız Allah Teala size nur yaratır. Hak ile batıl arasını ayırt edici burhan demektir. Bu nurani burhanla abd Rahatlıkla Allah'ın yasaklarından sakınır ve emirlerini yerine getirir. Hasılı, bu ayetteki Furkan kelimesi, hak ile batıl arasını ayırt edici ve batıldan sakındırıcı olan nur manasındadır.